Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dayız. Kavanozdaki Yıldız programında beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada, Haluk Levent. Merhaba. Fethiye burada. Merhaba herkese. Mustafa e, alt kadranda, <gülüyor> bana göre öyle. Merhaba. <gülüyor> Mustafa Yılmaz. <Yullar> <gülüyor> Toplam bir kamera Gör programda çıkar ha bence. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yani merhabalar. Evlerimizde online çekimlerimizi yapmaya devam ediyoruz hala. Toplamda kaç ekran kullanıyoruz ve kaç cihaz kullanıyoruz onu da söyleyebiliriz belki. <gülüyor> şu, şu anda 3 <gülüyor> ekrandayız. 5 tane var. Bizde 5 tane var elimizde şu anda. Ekran ve cihaz çekerken. Ben de 3 yani. tane. Korkunç. 3 <gülüyor> <gülüyor> İsmail bir tane. Yeni yeni, hayat, yeni hayata çok hızlı adapte olan arkadaşlarım. Teknoloji programı yaparken tabii çok haklısınız. Ee, ne yapalım ben biraz geriden geliyorum. Bence bence doğrusu senin ama İsmail. Biz biz yeteri kadar başaramadığımız için böyle beş parça. <gülüyor> doğrusu o yani. Çok sevdiğim bir laf vardır, iyi marangoz en az çiviyle çakarmış. Ooo <gülüyor> yani, Peki bugün teknoloji temelli programlarımızı sürdürürken artık es geçemeyeceğimiz koronavirüs salgını üzerine yapılan komplo teorilerinden bahsetmek istedik. E, peki bu bizi niye ilgilendiriyor? Çünkü sosyal medya sayesinde internet sayesinde çok hızlı yayılan teoriler bunlar. Eskiden de çoğu zaman çoğu yerde oluyordu belki ama bu kadar hızlı haberdar olamıyorduk. Bugün onların üzerine biraz konuşacağız, nasıl yayılıyor, nasıl etkiliyor. Fakat öncelikle bir gönderme yapmamız gerekiyor burada. Koronavirüsün, daha doğrusu SARS-CoV-2 virüsünün, şu anda dünyada pandemiye yol açan virüsün bir laboratuvar ürünü, bir insan yapımı olmadığını artık çok iyi biliyoruz. Yapılan genetik dizilimler ve tarihsel saatleme, Ile diğer koronavirüslerden çok küçük bir farkının olduğunu ve bu farkın genetik dizilimdeki bu minicik birkaç harflik bir farkın ki 29.000 e, harften bahsediliyor. Harf derken genetik dizilimdeki moleküller. <gülüyor> evet o A, T, G, C harflerinden bahsediyoruz. Ve bunun da insan eliyle yapılmadığı, yapılamadığı ve buna da gerek olmadığı doğal evrim sürecinde yapılacağını artık biliyoruz. Nereden peki bunları öğrendik? Mutlaka bir e, açık radyo programı yapılmıştır bu konuda. Tabii ki Açık Bilinç'te e, 14 Nisan 2020 günü Güven Güzel'lerin konuğu olan Doçent Doktor Çağan Kızıl çok güzel anlattı. 14 Nisan tarihli Açık Bilinç programını sevdim. Biz daha fazla detayına girmeyeceğiz. Virüs insan yapımı bir virüs değil. SARS-CoV-2 virüsü koronavirüsün e, evrimleşmesinin bir sonucu. Daha detaylı öğrenmek isteyenler Çağhan Kızıl'ın 14 Nisan tarihli Açık Bilinç programını daha doğrusu oradaki konukluğunda anlattığı bilgileri dinleyebilir. Peki biz bugün neden bahsedeceğiz? Birçok komplo teorisi yapıldı. Ve biz bunlara biraz da artık kusura bakmasın insanlar biraz da eğlenerek bahsedeceğiz. <gülüyor> ben açıkçası eğleniyorum biraz. Arada Ve yaratıcılar çünkü. Çok yaratıcılar. Evet, çok yaratıcılar neden komple teorisini bu kadar seviyoruz. Bunların da sohbetini yaparız dakikalar içerisinde. Evet önce 5G başladı. Rusya temelli 5G yüzünden bu virüsün yayıldığından bahsedildi. Nasıl oluyor? Baz istasyonlarından virüs mü yayılıyor Mustafa? Hadi. Şöyle bir şeyden bahsediyorum. Bunu savunan, bunu savunan öyle oldukça da bilgi görünen eee bir video yayınladı. YouTube'da çok hızlı bir şekilde yayıldı. Ve şöyle bir şey söylüyorlar, bu yüksek frekanslı, 5G teknolojisi çok yüksek hızlı data aktarabilmesi için çok yüksek frekanslı bir paketti. Zaten öve öve bitirilemiyordu. Bu nesnelerin interneti konularıyla falan da bağlantılı olarak adam böyle her şeyi karıştırıp dedi ki bu frekans öyle bir kodlanıyor, öyle bir yayılıyor ki içinden geçtiği insanın vücudunda bir takım değişiklikler yapıp Covid-19'u orada oluşturuyor gibi öyle bir şeyler söyledim. Tabi birazcık biyoloji bilen kişi bir radyasyon ışınıyla bu bir radyasyona giriyor. Öyle bir vücudunda böyle bir değişiklik olduğu zaman insan ya o hücre ölür ya o insan ölür. Yani ya kanser olur ölür ya da hücre o vücut gerisini ölür filan gibi bir şey olması gerekiyor. Ya da DNA yapısını, DNA yapısını değiştirdiğine daha iddialı var ama o derecede bir manyetik Yeni olmadığı belli zaten. Yani bir x-ray mantığıyla çalışıyorsa dahi bu 5G böyle bir şeyse de gerçekten bütün insanlar kanser olur ama buradan yine de bir Covid virüsünü elde etmek biraz absürt bir yaklaşım ama tabii ki bunu bana gönderen arkadaşım da, linki bana gönderen arkadaşım da üniversite mezunu birisiydi. Yani o dahi şey dedi yani mantıklı geliyor bana filan dedi. Demek ki yine nasıl varmış? Yani zaten gerçeküstü bir süreç yaşadığım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 öbe öbe bitirilemiyordu. Bu e, nesnelerin interneti konularıyla falan da bağlantılı olarak adam böyle her şeyi karıştırıp dedi ki bu sifir öyle bir kodlanıyor, öyle bir yayılıyor ki içinden geçtiği insanın vücudunda bir takım değişiklikler yapıp COVID-19'u orada oluşturuyor gibi öyle bir şeyler söyledi. Tabii birazcık biyoloji bilen kişi bir radyasyon ışınıyla bu bir radyasyona giriyor. Öyle bir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 Hani bunu bana gönderen arkadaşım da, linki bana gönderen arkadaşım da üniversite mezunu birisiydi. Yani o dahi şey dedi yani mantıklı geliyor bana filan dedi. Demek ki yine nasıl varmış? Yani zaten gerçeküstü bir süreç yaşadığımız için bilmiyorum. Onu ayrıca konuşacağız zaten neden böyle şeylere inandığımız ama Bu 5G'nin böyle bir şeye neden olduğu, tabii çok ilginç yani haber o kadar hızlı yayıldı ki. Ertesi günü işte İngiltere'de birçok yerde 5G bas stasyonlarını falan ateşe verdi birçok. Vatandaş, İngiliz çok, vatandaşı. O çok iyiydi ya. <gülüyor> o çok enteresan gerçekten. Ben e, hani işte bir, Şimdi bir şey diye bakıyorsun, hani gelişmiş bir ülke, Afrika'da falan olsa dersin ki ya da insanlar cahildir. Hindistan'da falan yine hani bize ya da belki bizim ülkemizde ama yani hani İngiltere'yi bir yere koyuyor insan. Ve orada bir tür hareketler görünce demek ki çok da fazla eğitimde bir yere kadar yani bir işe yaramıyor bir saatten sonra. Yani de ben kendimce düşündüm. 5G mevzu bu, 5G frekansı insan da Covid yaratıyor. Fantastik bir teori olarak ortaya atılmıştı. Ama taraftar buldu. Şimdi bu 5G meselesini bana bir gün tamamen sosyal meselelerle ilgili yani benim asıl çalışma alanımla ilgili bir televizyon ya da e, medya diyelim yani internet televizyonunda bir röportaj sırasında teknoloji meselelerine falan geldi. Suğucu arkadaşımız da şey dedi yani bu 5G meseleni de tartışacağız hocam ben soracak falan. Ben nasıl ters dediysem ondan sonra bir daha kudu gelmedi oraya ama şöyle bir hikaye var. Yani bu Zeitgeist diye bilinen bir şey vardı ya mesela. Bu Zeitgeist, bildiğiniz neonazi eğilimli, ırkçı, faşist bir grup. Ama bu adamların özellikle 11 Eylül ile ilgili teorileri yani tırnak içinde söylüyorum tabii, açıklamaları solcuları da çok cezbediyor. Yani çok sayıda insan böyle şimdi bu 5G de öyle yani baktığın zaman büyük ölçüde muhalifler bunu böyle bir satın almayı çok meraklılar. Yani muhalifler hemen e, işte aa 5G kar olsun işte şöyle böyle, böyle bir komplo var. İşte e, bu aslında da biraz da böyle muhalefetin yani kelime seçmekte de zorlanıyorum bunu işaret ederken. Yumuşak karnı falan değil yani muhalefetin yetersizliği diyeyim. Hani çok hmm. böyle pembe gözleri takarak ama daha derin bir problem var burada yani aslında bakarsan. Ee, onunla da bir işlemlemek lazım. Ama asıl bu mekanizma bu sık sık üzerinde durmaya çalıştığımız e, sosyal medya meselelerini konuşurken hep konu geliyor bir yerde, oraya e, takılıyor. Star Trek bu, mi? E, yok. yok bu, sefer ee, şey. bu şey meselesi, Star Trek e, şey, tişörtün var üzerinde diye hemen Star Trek <gülüyor> meklentisi içine giriyorsun ama değil. <gülüyor> Gerçi <gülüyor> Star Trek'in bununla ilgili bir örnek var. E, <gülüyor> şeyde, Voyager'da vardı. Onu şey yaptık. 24. yüzyılda da bundan kurtulamıyoruz maalesef. Ama bu Facebook eksenli çarpıtma meselesi vardı ya hep. Evet. Ee, Cambridge Analytica'nın... Cambridge Analytica'ya da işte vücut bulmuş hallerinden bir tanesi Cambridge Analytica. Ee, ama buradaki genel e, yaklaşım yani e, aslına bakarsanız böyle farklı üsluplar, farklı jargonlar kullanarak geniş bir kesimi bu e, şeyin içerisinde alıyor. Şimdi, e, bu yazıda tabii esas Cornell'in bünyesinde kurulmuş Aliens for Science diye bir e, çeşitli farklı bilim e, insanlarının e, oluşturduğu bir topluluk var. Oradan gelen bir makale üzerine bu, bu programı e, düşündük. Orada benzer başka makaleler de var. Çok güzel bir kavramdan da bahsediyor orada. An infodemic of nonsense. Yani anlamsızlığın haber e, salgını, salgını gibi. Yani haber salgını gibi. Bu COVID pandemisinin de bu infodemic of nonsense birlikte yürüdüğünü söylüyor. Çünkü gerçekten gruplamak mümkün. Bu 5G efsanelerden bir tanesi. diğerleri <gülüyor> üzerinde de duracağız. Böyle 4-5 tane ana grup var. Bu ana grupların altında yürüyen çeşit çeşit şeylerden bahsedebiliyoruz. Buna karşı çok dikkatli olmak gerekiyor tabii. Yani Sonuç itibariyle hemen bu tür bilgilere inanmamak gerekiyor. Bilimin yolundan e, hiçbir şekilde ayrılmamamız lazım. Değil. Ama Sayın hocam çok güzel söyledin de zaten bilim yüzünden bu virüsün yayıldığı iddiası da var mesela. Yani, laboratuvardan değil mi? Laboratuvarda. Evet. Ha, o zaman şey yapmak lazım yani e, diğer kontrol teorisine geçelim buradan. 5G'yi açtık, bitirdik, eledik. Birkaç tanesini ben hızlıca söyleyeyim olmazsa. Hı hı. Bir tanesi bir laboratuvardan bu virüs kaçtı haberi bu yayıldı. Çin'deki muhtemelen Wuhan'da bir laboratuvara varmış. Zaten amaçları da bu biyolojik silah yapmakmış. O arada isteksiz olarak herhalde şakalaşırken bu virüs dışarıya <gülüyor> kaçıyor. Onun böyle bir... bir Peki süt... hocam, bu yüzden mi Donald Trump Amerikan Başkanı Chinese Virus deyip duruyor buna? Evet. <gülüyor> o çok spekülatif. <gülüyor> yani o çok spekülatif. Hani Amerika başka bir dünya bu anlamda. Hani buradaki... E, şeyler konuşmak için onu ayrı bir şey yapalım. Şimdi bu bir iki tane diğerine Mustafa ondan önce e, bu e, Wuhan'daki zaten çok büyük bir e, viroloji laboratuvarı varlığı biliniyor. Wuhan'daki bu laboratuardan kaçan virüsle ilgili e, laboratuvarın yetkilisi Shi Zengli defalarca elindeki virüsleri çek etmiş. Şu anda yayılan virüsle bağlantısı var mı diye uyku kaç gece uykusuz geçirmiş ama genetik dizilimden sonra gerçekten orada öyle bir virüslerin olmadığını öğrenince ancak rahat uyuyabilmiş. Arkasından da... <gülüyor> Elindekileri çok merak ettim ama. <gülüyor> Şimdi, arkasından da biyolojik silahı olarak Çin'in bu virüsü yaydığına dair tabii komple teorileri var. Bu, evet, bu, iki, bu iki teori, işte Çin virüsü teorisi Amerika'da araştırıldı. Ve Amerika'daki yetkililer de bu konuda herhangi bir ispat bulamadıklarını söylediler. Daha doğrusu virüsün laboratuvarda yapıldığına dair herhangi bir kanıtın olmadığını söylediler. Ama diğer bazı politikacılar hiçbir şey olmadıysa bir şeyler oldu diyerek <gülüyor> söylemeye devam ediyor. Bir haksızlık oldu. <gülüyor> Tabii bu, bu zaten e, temel mekanizma bu zaten. Yani aslına bakarsanız bu işte astroloji ondan sonra işte numeroloji falan gibi enerji, e, mesela, sinerji. Meselenin temelinde yatan şey bu. Bunlar bir de loji e, son e, eki diyor. mesela. Astronomi, astronomi diyor kendisi. yani Logos'la herhangi bir e, ilinti kuran bir şey değil ama astroloji çok daha iddialı yani. Logos Biliyorum son eki kullanarak e, ne kadar bilimsel olduğunu gösteriyor. E, burada yapılanlar aslında şu. Şimdi baktığımız zaman böyle bir virüsün Laboratuvarda üretilmesi mümkün mü? Mümkün. Tek yani bugün ulaştığımız genetik teknoloji itibariyle e, böyle bir şey yapılabilir gerçekten. Ama senin de söylediğin gibi bunun bir izi kalıyor eninde sonda ve bu izi e, bilim insanları, laboratuvarları şurada burada falan tespit etmeleri mümkün. Ama bunu denediler ve en son benim... Yine açık radyoda, herhalde açık gazetedeydi, söylediler, Amerikan askeri bürokrasisinin en tepesindeki insanlardan bir tanesi, yok öyle şey, kardeşim falan filan anlamındaki bir açıklama yaptı. Yani Trump'ın öncesinde ve sonrasında Çin virüsü demesine rağmen. Çinliler de tabi bunun Amerikan virüsü olduğunu söylüyorlar. Yani onlar da diyorlar ki... Ha, tabii tabii. Amerikan Amerika oğuzluğu... E, gelip buraya bıraktı, gitti, işte şuraya düştü böyle oldu bilmem ne falan filan bir takım. Evet, bunu falan. Çin Dışişleri Bakanı'nın sözcüsü söyledi, Amerikalılar bıraktı. Evet. Şimdi dolayısıyla bu aslına bakarsanız ortada mümkün olasılıkların herhangi bir tanesini, bu uç noktalar bir olasılık da olabilir tabii ki. Yani gerçekleşme ihtimali çok düşük bir olguyu alıp, diğer bütün olasılıkları silip, tek gerçek ve tek olasılık buymuş gibi... E, yorumlanması şey yapıyor. Buna işte bir rastgeleliğin yeniden yorumlanması ismini ver, veriyor bilim insanları. Dolayısıyla yani bu, bu meseleyle ilgili şey yapalım. Yani bu tabi abartan, ondan sonra işte buradan yürüyorsun ondan sonra zaten. Çünkü o bir, bir süre sonra kendini doğrulayan bir süreç çalışmaya başlıyor. Daha nasıl yürümüşler Mustafa? Ee, Daha yürüdükleri başka yollar ya var. Ya çok var. fazla var. Bir Şey güzel, benimle hoşuma gidiyor. Yani romantik geliyor bana böyle şeyler. Bir büyük ilaç firmalarının yaptığı bir proje olduğunu, böylece dünya kadar müşteri, potansiyel müşteri olduğunu, işte 5 milyar insanı hasta enfekte edersen 5 milyar virüs, şey aşı sattığında bir dolardan 5 milyar dolar temiz para kazanabileceğin. Peki çok şey var Mustafa, en erken aşının bulunma tarihini Eylül 2021 diyorlar, bir, bir, bir buçuk sene kadar zaman var. Aşı firmaları iyice bir bekleyelim. Herkes iyice bir ölsün, kırılsın. Ondan sonra mı satalım diye? Ama o zaman da aşıya ihtiyaç kalmayabiliriz. Zaten doğal evet. bağışıklık kazanmış olacağımız için. Ya işte bunu komplo olarak konuştuğumuz için buradaki mantığı anlamlandırmaya çok zorlamamak lazım. Yani sonuçta buradan bir şey kazanabilme ihtimalleri vardır. Eğer gerçekten de onlar oturup da bunun için bir çaba harcamışlarsa, yani bunu yaymaya, düğmesine basacak olan kişi dönüp yani kendi ailesine bu virüsün gelip gelmeyeceğini nasıl zapt edebilecek, nasıl izole edilebilecek, nasıl kontrol edebilecek, ee, biraz garip bir şey. Yani Sen bu... bir onları tanımıyorsun. Ne kadar vahşi ve gözleri paralı bir virüs. Öyle mi? Sakladın, ondan böyle şey yapıyorsun. Daha bir tanımad değil. Tanımadıklarından bir grup daha var. O da Derin Devlet. O Illuminati var mı? Illuminati'yi gördünüz mü hiç? Ben görmedim. Hayır. <gülüyor> Amerika'da ha. Derin Devlet manipülasyonu olarak söylüyorlar. Ee, hem de Derin Devlet'in bir ee, üyesi olarak Anthony Doktor Anthony Fauci söylüyorlar. Amerika'nın şu andaki alt düşmanı. Pan, pandemiyle e, mücadele ekibinin en başındaki isim Doktor Anthony Fauci ki kendisi şu anda izolasyonda. Onun da derin devletin üyesi olduğunu ve Trump'ın e, reputasyonunu zedelemek için bunu yaptıklarını söylüyorlar. Trump'ı zayıflatmak için böyle bir e, olay çıkardı Hatta bunların bir grubu da Covid-19 diye bir şey, bir hastalık aslında yok ama işte böyle bir <gülüyor> çıkar sağlamaya çalışan insanlar var diyen yine güzel bir yay, yayılmış bir komple teorisi daha var tabii. Benim en sevdiğim bu, bu gerçekten yok diyen. Çünkü bana... Seneler önce izlediğim Avrupa Yakası dizisini hatırlatıyor Burhan Altın Topu. Ben Aslında Yoğum sahnesini sanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne demiş, bir <gülüyor> daha söyle ne demiş, ben, ben Aslında, aslında Yoğum diye, inandırmıştı komşusunu orada olmalı. <gülüyor> <gülüyor> aslında... e biraz da Matrix, Matrix havası da var tabi burada. Yani aslında bunun hepsi bir simülasyon. Evet bir, bir de e, <gülüyor> bir e, yeni aynı makalede toparladığımız bir şey. Genetiği değiştirmiş yiyecekler, modern tarım tuşlaması da var. Bunların hiçbiri... Soluculara yönelik, güzel evet. muhalif, muhalif kesimlere yönelik gelgeller yani çok hoş. Ya şimdi bu var mı başka elimizde yaygın teori? Bitmez mi? Tabi, Avrupa bize düşman olduğu için de... Tabii ki. Yani CHP'de neden olmuş olabilir. Her şey olabilir. <gülüyor> onu unuttuk. Çok affedersiniz. E bu <gülüyor> Kornel onu eklememiş. Kornel'in web sayfası. Yerel şeylerle ilgilenmiyor, ilgilenmiyor herhalde ondan. <gülüyor> bir şey. <gülüyor> Yalnız biraz önceki bahsettiğimiz COVID aslında yok. COVID hastalığı bir ülkede gerçekten doğru. Orada komplet değil. Türkmenistan'da biliyorsunuz ismi bile anılması yasaklandı. Böylece o ülkede hiçbir şekilde... Böyle bir hastalığın olmaması gerçekleşti. Bu da komple teorisi olmaktan düşürüyor tabii bu. Hatırlıyor musunuz? Kuzey Kore'yle ilgili bir tweet vardı. Böyle... Işte, <gülüyor> ya çok 10 ya. hasta sayısı... Covid vakası... sayısı 0... Covid sayısı şeklinde. çok güzel. <gülüyor> en teknolojik açıklama o. 0-1'lerden gidiyor yorum? <gülüyor> Çok hızlı yayılıyor bunlar ama çok hızlı da yalanlanıyor artık hep birçok programda ben özellikle en yani çok takıldığım noktalardan biri olduğu için çok sık söylüyorum. Evet bu tür bilgiler, yanlış bilgiler, dezenformasyonlar çok hızlı yayılıyor artık dünyada ama eskisi gibi 3-5 sene, sene süremiyor. Bazen 3-5 dakika içerisinde e, yalanlanıyor bu e, sosyal medya kullanımının e, ya da internet üzerinden haberleşmenin bence en önemli faydası yayılan bu yanlış bilgilerin ya da kompetörlerinin yalanlanmasının çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi. Ben bu açıdan olumlu görüyorum gerçekten. İnternetin zararları değil burada internetin ya da internet iletişiminin faydası olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsi gerçekten hızlı bir şekilde çürütülüyor. Ama yine de taraftar buluyor başlangıçta. Bu taraftar bulmasında komple bu kadar sevmekte de birçok teori var. Bunların en başında benim de çok katıldığım teori, belirsizliğin ve kaosun sert gerçekliğini insanların taşımakta zorlanması aslında bir yandı. Çünkü ki. çerçeve çizip bir tanım yapıp onu kontrol altına almak insanları rahatlatan bir Refleks, bir duygusal refleks bence. Belirsizliği ortadan kaldıran bir şey. Kontrol altına almak derken, sadece kendisinin içinde olduğu bir kontrol altına almak değil söylediğim. Birisi bile yapıyor olsa, işte dünyayı beş tane aile bile yönetiyor olsa, saklamanın, iç çamaşırının rengini bile biliyor olsalar, küfür ettikleri, kızdıkları insanlar bile olsa birilerinin bu işi kontrol ediyor olması yine de o olayın, o belirsizliğin kontrol altına alınmış olması duygusunu yarattığı söyleniyor. En önemli teorilerden biri bu. Bir de Fethiye sen de söylüyordun yayından önce konuşurken. Bilgi okur yazarlığından bahsettin Fethiye. <gülüyor> evet, evet. Yani bizim birazcık fen eğitiminin doğasına dair yaptığımız okumalar, üniversitede aldığımız dersler, bilgi okur yazarlığı, ondan sonra insanların... Kanıt okumayı, kanıt aramak zorunda olduğumuzu bilmesi böyle teorilere karşı dünyadaki bütün gelişen bilimsel gelişmeleri takip edebilmenin gerektirdiği bazı şartlar var. Bazı kaynaklara ulaşmak, o kaynaklarda okuduklarını belli filtrelerden geçirmek, eleştirel ve sorgulayıcı düşünmek ama eleştirel düşüncem derken bilimin temel ilkelerinden de ayrılmamak, tek başına eleştirel düşünme de komple teorisine inanılmaz çoğaltan bir şey. Ve çalışmalar bize bunu, şunu gösteriyor. Hem eğitiminin zayıf olduğu, ondan sonra bilimsel okul yazarlığın halk genelinde zayıf olduğu yerlerde mesela Türkiye, mesela Amerika Birleşik Devletleri baktığınızda en iyi teorisyenler ve kitaplar ve araştırmacılar orada olmasına rağmen halkın geneline yaymakta oldukça başarısız ve kalitesiz eğitimleri olduğunu herhalde inkar edemeyiz. Kompletörlerinin böyle teorilere inanan insanların da arttığını bize gösteriyor çalışmalar. Bunu da ben bir dipnot olarak eklemek isterim açıkçası. Bu, bu, bu hikayede üzücü olan şey aslında şimdi sosyal olaylarda belki bir şeylere inanmak istemek biraz daha kolaydır. Mesela Halion'un verdiği örnekte şu 11 Eylül sonrası senaryolar belki e, hani inanılmasını savunmuyorum ama çok somut bir şey değil. E, biraz daha hani e, kanıtlanması mümkün olan bir şeydir. Ama şu anda konuşulan konu birisi bir son derece bilimsel olarak inceleyebilen yani. Açıklanabilen, analiz edilebilen, tarihi takip edilebilen, izi izlenebilen virüsün işte genomları, modifikasyonları, varyasyonlarının takibi falan mümkün olabilen son derece teknik bir konu. Yani burada bile insanlar rahatlıkla bir bilene soralım diyebilecekleri bir konu olmasına rağmen, bir yerlerden bunu doğrulayalım diyebilecekleri bir konu olmasına rağmen bu şekilde şey yapıyorlar. inanmayı çok kolay bir şekilde inanmayı seçiyorlar. Tabii inanmakta bir sorun yok gibi görünüyor ama girip de beşki şeylerini yakıp yıkmaya başlıyorlarsa bu çok aslında işin ne kadar tehlikeli olabileceğini de gösteriyor bir de diğer taraftan. Ben yani bu araya girip bilmiyorum vaktimiz var mı ama tekrar tekrar şeyi hatırlatmak istiyorum. Medyanın rolünü, medyanın sorumluluğunu bu insanların inanıp inanmamasına bırakılabilecek bir tercih değil çünkü bu bir halk sağlığı problemi ve bunun gerçekten var olan bir şey birçok insanı öldürebilecek hayatıyla oynayabilecek bir şey olduğuna inanmayan insanlar yüzünden Türkiye'de Günlerce, haftalarca birçok insan eve girmeyi reddetti. Başka sebepleri hani bir, bir kenara bırakarak söylüyorum. Ve bunda da e, medyaya çıkan ve kendini doktor olarak tanıtan, kendini yetkili olarak tanıtan ama Türk geni vesaire teorilerini ortaya çıkan ve bundan dolayı hiç geri adım atıp halkı yanlış bilgilendirdiği için özür dilemeyen insanların varlığı, ondan sonra o medya programlarında bunlar gibi birçok konuğa sürekli her akşam, şu anda açık baksanız göreceksiniz, Yer veren, ses veren, mikrofon veren, sahne veren, medya yapımcılarının, program yapımcılarının varlığı ve bir yandan da bununla mücadele eden Açık Radyo gibi kanalların, sonra Seyit Ork gibi, Evrim Ağacı gibi alternatif ilim okur yazarlığını desteklemeye çalışan kanalların varlığından da bahsetmek istiyorum ben. Yani İsmail sen şey dedin ya, yalanlama meselesi de hızlı ilerliyor diye. Bu sadece sanki bizim içinde bulunduğumuz Küçük bir gruba ait bir mesele gibi geliyor bana. Benim anneme o meselenin yalanlamasının ulaşması belki de bir ay alıyor. 10 dakika değil de onu hatırlatmak isterim. Orada herhalde basitlik çok önemli bir faktör. Yani şimdi kemik iliği, çorbası iç ya da işte pati evet, çorbası ben de onu söyleyecektim. <gülüyor> bu komple evet, en üzücü yanı, Mustafa sana katılmıyorum, bence en üzücü yanı sarımsağın kilosunun 150 liraya çıkmış olması. Bu <gülüyor> konuda ben hakikaten çok... Üzülüyorum. İyi sonuç veren komplo teorilerinden biri de bu oldu. Sarımsağın koronavirüsü. Balkon tadımına davet ediyorum sizi. Yani. <gülüyor> Biz ya başladık. Balkonda Peki. sarımsaklarımız var. <gülüyor> <gülüyor> Peki, e, son olarak yine başka bir atıf yapalım. E, Konklo konusunda en iyi çalışmalardan bir tanesi e, Evrim Ağacı sitesinde. Ellerine sağlık onların da. Konklo teorisinin teorisini rahatlıkla bulabileceğiniz çok doyurucu bir çalışma Evrim Ağacı sitesinde bulunabilir. Bir de Teyit Covid-19 bülteni var. Mutlaka ona eğer abone değilseniz hala abone olmanızı rica ederim. Teyit girip sadece mail adresinizi bırakmanız yeterli. Her hafta size bir tane dülten gönderiyorlar. Komplet öleğiyle ilgili. Evet. Programımız bugün de bu kadar. Süremiz tamamlandı. Radyoda emeği geçen, açık radyoda emeği geçen, radyoya gidip gelen, gitmeden de emeği geçen bütün çalışan arkadaşlara çok teşekkürler ediyoruz. Destekçimize teşekkür ediyoruz. Sağlıklı haftalar diliyoruz hepinize. Hoşçakalın. Kavanozdaki Yıldız Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri Hazırlayan ve İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er.